göre. Yani ki orada yapılan işler hikmet ismini almaktadır. Bazen o işler ters gibi gözüküyorsa da kendi beşeriyetinden meydana gelmediği için hakani varlık olarak ortada o fiil konduğu için hikmet ismini alır. Bundan da o olmaz. Yani ne kadar zahire göre ters ve meşgul gibi görünürse de o mahalden çıkan o fiil neticesiyle o mahal ama kendisinde beşeriyet olmaması ve hakkın belirli bir ismini ortaya koyması hasebiyle onun mesuliyeti yoktur. Hak yapmıştır. Hakkın da yaptığından sual olunmaz. La tuz'el ve la Yani o yaptığından sual olunmaz. Hikmet, hakim isminin zuhuruyla hikmet vardır ondan. O da araştırmak gerekir. Böylece onun ahlakıyla ahlaklanmakla olur. Bu bir başka ayette de sıvgatullah ve men ahsenu minallahu sıbgah. Allah'ın boyasıyla boyanın, o ne güzel boyadır dediğinde ancak burada da efal yönlü işaret vardır. Allah'ın boyasıyla boyanın demek suretteki görünüşlerinizi hiç olmazsa hakkani görünüşe çevirin demektir. Yani en azından bunu yapın demektir evvela. Çünkü boya küsledir. Boyayı kazıdığı zaman altından yine kendi aslındaysa o çıkar. Bunun neticesinde boyalıktan da kurtulup ne kadar derine giderse gitsin aynı boyayı, aynı ahlakı bulmak ile mümkün olur. Bu gerçek, yani üst düzeylerdeki yaşantısı. İşte Allah'ın ahlakıyla, ahlaklanmakla olur <gülüyor> dendiğinde o mahal bilir ki nerede ne zuhur ediyorsa o hakkın varlığından başka bir varlık değildir. Ve dolayısıyla bunu böyle bildikten sonra ne oluyor neticede? Bütün ortaya konan hadiseler Allah'ın meydana getirdiği, hakkın meydana getirdiği meseleler oluyor. Dolayısıyla bu işte genel geniş olarak görülen bu hadiseler o halde mümferit olarak çıkar, ferdi olarak çıkar, değişik şekillerde çıkar. Bu Allah'ın ahlakıdır. Artık onun orada kendi ahlakı diye bir şey söz konusu olmaz. İşte öyle bir hale gelmen lazım ki diyor neticede kayıtlardan sıyrılarak kayıtsız bir hayat. Yaşamak suretiyle kendi genişliğine ancak açılabilirsin demek istiyorum. İnsanın kendi genişliğini bulması aslında gerçekten mühim bir meseledir. Çünkü insan sonsuz bir varlık. Hakkın varlığını yani hakkani varlığı en geniş şekilde insan zuhura getirdiğinden insan sonsuz bir varlıktır. Hani ne diyoruz sen kendini küçük bir cirim olarak sanırsın? Sen de küçük büyük alem. İşte bu büyük alemi idrak edip de bulduğunda bakar ki kendisinde hakkın varlığından başka bir varlık yok. Dolayısıyla yaptığı iş hakkın işidir. Onun işi de Allah'ın işidir. Dolayısıyla o da, o da hakkın ahlakıdır. Kulliktir yani yaratılıştır, ortaya giriştir. İşte bunları böyle Şey yok, İhtiyacı yok. <gülüyor> <gülüyor> ne diyor bir hani? tane hizmetten murat evet. ne kim evet. bilesin seni evet. sıkkile öyle sarıl ta ki dilesin seni. işi hak ediyor. Ve ondan sonra seni dilesin. Hadi. Onlara hizmet etmekle kişi kendini bulup nereden gelip nereye gideceğini ve ne için gelip halen ne bakan bu? sonraki hayatında yaşayacağı haller nedir? Bunların hepsini öğrenir. Burada. Ve halen ne makamda olduğunu da anlar. Yani yaşantısı hangi düzeydedir? Efal düzeyinde mi yaşantıdadır? Esma düzeyinde mi yaşantıdadır? Yoksa daha yukarıda bir yaşantıda mıdır? Bunları anlar. Daha yukarıda yaşantıya anlaması mümkün değil. İlk başlangıçta ilk iddia. Hiç olmazsa en azından efal düzeyindeki yaşantısının ne şekilde seyrettiğini anlar. Yani gaflet içerisinde bir yaşantıdadır? Yoksa uyanıklık içerisinde bir yaşantıda mıdır? Veya bir yaşantısı varsa bu süratı yeterli midir onun için? Ömrünün sonuna kadar bunu sürdürebilecek midir? Şekliyle işte kendini bilmesi ve ona göre hayatını yönlendirmesi gerekir. Bu aleme gelmekten murat ve maksat şudur. Kuntü kenzen mahfiyyen. Fe ahbibtu en urefe fehalaktu halke liurefa bihi şeklindeki şeklindeki kutsi hadiste belirtildiği üzere ben bir gizli hazineydim bilinmekliği arzu ettim ve bu halkı halkettim. ettim ancak ey aşık hakkı bilmek yalnız kendi nefsine arif olmakla mümkün olur nigah hadis-i şerifte Men nefsehu, Kim nefsine arif olursa o Rabbine arif olur buyurulur. Aksi dahi böyledir. Yani nefsini bilmeyen Rabbini bilmez. Ehline malumdur. Bu hadis-i şerif hakkında havas ve avam iş derecelerine göre çeşitli manalar vermişlerdir. i̇nşallah Teala havas katında olan bir mana burada beyan olunacaktır. Şimdi ben bir gizli hazineydim, bilinmekliğimi arzu ettim ve bu halkı hak ettim demek ne demek? Bir üstteki hadis-i şerife gelerek biraz burasını düşünelim. Şimdi bütün bu alemler meydana gelmezden evvel Cenab-ı Hak neredeydi? Hani bir soru sordular, alemler yaratılmazdan evvel Cenab-ı Hak neredeydi? Amazaydı dedi. O ama nasıl bir şey? Altında ve üstünde bulut olmayan bir yerdi. Yani Cenab-ı Hak kendi zatında, kendi zatında hiçbir varlık hükmü ve söz konusu olmaksızın, esma ve sıfatın zuhuru olmaksızın kendi sart şuur varlığında yaşamaktaydı. Buna zaman ve mekan vermek mümkün değil. Yani şu ak akıl ile onun ne zaman olduğu milyar, trilyar sene evvel olduğunu anlamamız mümkün, idrak etmemiz mümkün değil. Acaba böyle bir şey var mıydı? O da bir ayrıca söz konusu. Şimdi ortada bir varlık var. Eğer bu varlık bilinmezse, bu varlığı tanıyan, bilen bir kimse ikinci bir varlık, bir idrak yoksa bu ortada olsa da yok hükmündedir. Acaba bu alem gerçekten vardı da idrak edecek varlık yok için olduğundan mı ama hükmü vardı? O da bir başka düşünmesi gereken meseledir. Her ikisi de mümkündür. Her ikisi de olur. Ancak evvelce alem yoktu, alem sonradan meydana getirildi dersek alemde hakkın varlığından bir varlık olmadığına göre hak nasıl sonradan meydana gelir? Fena var. Hak nasıl sonradan meydana gelir? Dolayısıyla bunlar daha sonra üzerinde düşünülecek, incelenecek meselelerdir. Bize lazım olan bu hadis-i şeriften yani bizlerin çıkarması gereken mesele şu. Şimdi beşeriyetimizle hayatımızı sürdürdüğümüz sıralar bizim cahil cehalet devremizdir, cahiliye devremizdir. İşte bir başka ifadeyle amalık devresidir. Yani ama burada yani hem körlük kör görememeden netice hasıl olan amaalıktır. Hem de gerçek ama hükmüyle kendimizi bilemediğimizden tanıyamadığımızdan bizim gerçek varlığımız gizlidir. Yani içimizde mahfuz olan hakkın varlığı diyelim ilahi varlık bizlerdeki ilahi varlık gizlidir. Gizli olduğundan da ama hükmündedir. Yani. Fert olarak bizim Allah'ımız gerekli bu nokta. İşte ben diyor, bende gizli olanı yahut sende gizli olanı bir başka ifadeyle ortaya çıkarmayı sevdim diyor. İşte bunun da ilk e, emri, ilk ifadesi ve nefah'tı. Alem Aleyhisselam'a üflenen ilk nefah yani ondan zuhra gelen ilk kendini tanıma yolundaki çalışma hükmü. İşte bu Amada olanın zuhura gelmesi ve o zuhurun da gelişmesi ancak irfan ehli kanalıyla mümkün. Başka türlü olamıyor. Bazı düşünürler öyle diyorlar ya hani bu alem ortada var ise eğer bu alemi anlayacak, idrak edecek bir varlık yok ise bu alem yok hükmündedir. Herhangi bir şey için de bu söz konusu zaten. Diyelim ki son sistem yapılmış bir makine. Ama makineyi bilmiyor kimse ne olduğunu ve sağa sola. Bilinmiyor, o yok hükmündedir zaten. Bir şeyin var olması için, meydana gelebilmesi için onu anlayacak, idrak edecek bir varlığın da var olması gerekir. İşte varlıkta idrake gelmenin ilk işli Ademiyet. Hani geçen haftada <gülüyor> bir üzerinde durduğumuz mesele bu. Avaiyetten kurtulmanın, ayrılmanın ilk hali Ademlik. İşte kişi bu ademliğine ancak bir arif Billah ile teşrik-i mesai yapmaya başladığı zaman amalık hükmünden kurtulabiliyor. Çok hayırlı, çok hayırlı. Ve de gerçek olarak tabi olmak suretiyle. Yani o ilmi o kişinin şahsına değil oradaki şahs hakkın varlığından başka bir varlık olmadığına göre kişilik hükmüyle bir varlığa tabi olmak değil doğrudan hakka tabi olmak şekliyle idrak ederek bu işi bilmek lazım. Yani. Dolayısıyla neticede bu haddi-i bize vermesi gerekli olan ve bizim de almamız gerekli olan hükmü budur. Beşeriyet yani bireysel yaşamımızda. Kendimizi bilmediğimiz hal, avaiyet halidir. Ne zaman ki kendimizi idrak etmeye, bilmeye hakkın varlığı olarak kendimizi görmeye başlamamız, Musa Aleyhisselam'ın bir hikayesi vardı Hızır Aleyhisselam'la buluşmasında. Son hikayelerinde ne diyordu? Bir eğri duvar gördüler köyün bir tanesinde. Hızır Aleyhisselam o duvarı düzeltti, sağlamlaştırdı. Musa Aleyhisselam karşı çıktı. Niye bunu düzelttin? Bize burada yiyecek ekmek vermediler, bize yardım etmediler. Öyle olduğu halde sen bu köye niye yardımda bulundun diye bir konuşmaları oldu. İşte yetimeyni dediği iki yetin gizli hazinede kalmış olan kişinin kendi varlığıdır. Bu iki yetimin bir tanesi rububiyet hükümleridir. Bir tanesi de kulluk abdiyet hükümleridir. İki yetim. İşte <gülüyor> bu durumu idrak ettikten sonra kişi gerçek hayata adımını atmış olur ve böylece hayatını sürdürür. Eğer gayreti kafi ve baki olursa neticesini görür muhakkak surette. Bununla birlikte, bununla birlikte ancak hakkı bilmen yalnız kendi nefsine arif olmakla mümkün olur. İşte bütün bu anlatılanlar zaten kişinin kendi nefsini bilmesi, idrak etmesi, anlaması yönünde yapılan çalışmalardır. Kişi kendi nefsini nasıl bilecek? Bu da ayrı bir mevzu, başlı başına bir mevzu teşkil ediyor. Her ne kadar... Aleykümselam ahlakıyla ahlaklanma yoluyla olacak demiyorsa da işte o ahlak hangi yollardan geçiyor? Bu anlatmak istiyorlar. <gülüyor> men arife nefsahu, fakat arife rabbehu. Yeri gelmişken burada bir hikaye var. Birisi demiş ki, men arife rabbehu, fakat arife arife, fegat Rab, arife rabbehu. Şimdi bu hadis değildir demişler. Yani hadis bu şekilde değildir demişler. O e, esireli söylemiş onun, men arife diye, bu böyle değildir, men arife'dir şekliyle hadisin gerçekleri budur demişler. Ayrıca bunda yine bir e, şey var, bazıları diyorlar ki bu Hazreti Ali'nin bir sözüdür. Her ne kadar Hazreti Peygamber'e atfediliyor ise yani hadis hükmünde ise de birçok hadis ravi'leri yani zahir ile meşgul olan hadis ravi'leri bunu almamıştır. Bazı yerde batuni yani manevi yönle ilgilenen kısımlar Sırat-ı Ustakim, Sıratullah ile ilgilenen e, kişiler bu hadisi almışlardır. Hazreti Ali veya Hazreti Peygamber'den gelmesi bir şey değiştirmez. Zaten onlar ikisi de aynı asıl. iki kaynak, aynı kaynak. Demeklerdi yeri gelmişken işte bunu da olsun. Kim nefsine arif olursa Rabbine arif olur. Şimdi Rabbini bilmesi kişinin hani rububiyet hükümleri, Rab, hak diye birçok meseleler konuşuluyor ya. Bunları anlayabilmek için evvela kişinin kendi nefsine arif olması gerekir. Burada yalnız nefis derken beşeri olan nefsimiz manası değil. Şimdi nefis iki türlü. Biz zannediyoruz ki bizim beşeriyet ismini verdiğimiz bu nefistir. Bir de gerçek kişiliğimiz, gerçek kimliğimizdir. İlahi varlıkta yeri olan gerçek kimliğimizde nefis ismini alır. Bu nefis derken yine beşeriyet hükmüyle gördüğümüz şu beden olan nefis değil. Nefsi kül olan nefistir. Aklı kül olan nefistir ve hakikati Muhammediye olarak belirtilen nefistir. Gerçek bellik yani gerçek varlıktır. Nefsini bilen derken bu nefsi bilen demektir. Yoksa beşeriyetin işte boyu bir seksen genişliği, altmış kilo yetmiş kilo falan olan nefis değil. Bütün varlıkta sari ve cari olan nefsini bilen ancak Rabbini bilir. Çünkü o nefisle Rabb zaten ayrı şey değil. Birbirinden ayrı şey değil. İkisi aynı şey. Bir şeyin bir yönünü bildikten sonra aynı olan diğer yönü zaten kendiliğinden meydana gelir. İşte böylece bunun aksi de böyledir derken nefsini bilmeyen Rabbını da bilemez. Mümkün değil. Demek ki ilk yapılacak şey nefsini bilmesi kişinin. eline malumdur muhalle deniyor. Bu hadis şerif hakkında havas ve avam anlayış derecelerine göre çeşitli manalar vermişlerdir. i̇nşallah Teala havas katında olan bir mana burada beyan olunacak. Bu makamda yedi tur müşahede edilmiştir. Yani yedi şekil, yedi değişik hal müşahede edilmiştir. Bunların bir tanesini bildiğinde kişi nefsini tanımış bilmiş olmaz. İki tanesini bildiğinde yine tanımış bilmiş olmaz yedisini de birden bilip tanırsa ancak kendi nefsini tanımış, idrak etmiş ve müdrik olmuş olur. Bir kimse birinci turdan bahsediyor. Bir kimse kendi cisminde, bedeninde tasarrufu olan cüz'i ruhunun varlığını idrak edip anlarsa birinci tura dahil olur. Ki bu Buna nefs-i natıka yani konuşan nefis derler. Vahde tehlikatında nefis, kalp, ruh, akıl, sır hepsi tektir. Ancak sıfatı değiştikçe birer itibari suret ve isim alır derler. Bir kimse kendi cisminde, bedeninde, tasarrufu olan cüz'i ruhun varlığını idrak edip anlarsa, şimdi, hani demin de bahsettik ki evvela insan kendi varlığını müşahede etmeye çalışacak. İşte bunun nasıl olacağını anlatmak istiyorum. Cisminde, bedeninde tasarrufu olan ruhun varlığını idrak etmesi. Şimdi kişinin sadece cesetten itibaren, yani et kemik ve kandan meydana gelen bir varlık olmadığını, bu cesedinin öz bir enerjisi, öz bir kaynağı olduğunu idrak etmesi ve bu öz kaynağın bütün bu cesette tasarruf halinde olduğunu idrak etmesiyle başlar. Demek ki birinci turun idraki, kendi varlığının etten kemikten maddesel bir yapıdan meydana gelmeyip bunun içerisinde manevi bir, tarafı da ruhani bir gücü de enerji yönüde olduğunu idrak etmesi ve kendinde mutlak surette o enerjinin hüküm sürdüğünü idrak etmesi, cüzii ruhunun varlığını idrak etmesi, birinci tura dahil olmasını sağlar. Ki buna nefsin natıka, yani konuşan nefis derler. İşte nefsi küllün, nefsi küllün, al düzeyinde aldığı isim nefs-i natıkadır. <gülüyor> yani fiiller aleminde nefsi külle verilen isim nefs-i natıkı, Yani konuşan nefistir. Ama bu insanda aldığı isimdir. Diğer varlıklarda kendine göre isim alır. Her mahalde ne ile biliniyorsa o isimle isimlendirilir. Ama insandaki gerçek ifadesi, izahı nefs-i natıkı, Yani konuşan nefistir. İşte o konuşan onun ne ağzıdır, ne dilidir, ne efendim, beynidir, ne aklıdır, ne bilmem nesidir. İşte o cüz'i ruhu diye tabir edilen, külli ruhun varlığında mevcut olan cüz'i ruh diye e, tabir edilen ve tasarruf eden, konuşan odur. Ama bu konuşma her türlü konuşmayı da kapsamını alır. Dünyalı konuşmayı da kapsamına alır. Uhrevi konuşmayı da hepsini kapsamını alır. Bu düzeydeyken. Vahde tehlikeli katında nefs, kalp, ruh, akıl, sır hepsi tektir. Ancak sıfatı değiştikçe birer itibari suret ve isim alır derler. Şimdi birçok e, yollarda nefis ayrı bir şeydir, kalp ayrı bir şeydir, ruh ayrı bir şeydir, akıl ayrı bir şeydir, sır ayrı bir şeydir diye tabir ederler. Hani bir cehri e, sürüp olan yollar var. Bir de hafi olan yollar var. Hafi olanlar nefs, kalp, ruh, hafi, ahva diye giderler. Bunlara ayrı birer e, <gülüyor> mahal ve mekan verirler ve onları geçmek suretiyle hakka ulaşacağız derler. Diğer taraftan da nefis terbiyesiyle giderler emare levvama mürbüme diye. Onlar da o şekilde hareket ederler. Fakat e, gerçek vahdet ehli Belki Bunlar ayrı ayrı şeyler değil, tek şeyin değişik yönleridir, değişik özellikleri, halleridir der. Mesela nefs dedi, onun mahallidir, varlığıdır. Yani o varlığın mahallidir, bulunduğu gerçek halidir. Kalp dediği, o mahallin duygular yönüdür. Ruh dediği, o mahallin enerjisi, gücüdür dediği, onun tasarruf ettiği mahaldir. Yani ruh dediği, o mahallin enerjisidir. Onu harekete geçiren güçtür. Akıl dediği, onun onu tasarruf eden, kullanan, idrak ile hareketlerini tanzim eden kısmıdır. Sır dediği, bütün bunların kendisinde mevcut olduğu ve oradan kaynaklandığı mahallidir bunların tektir. Ancak sıfatı değiştikçe birer itibari suret ve isim alır derler. Bunlar ayrı ayrı varlıklar, ayrı ayrı şeyler, ayrı ayrı mahallerde oluşan haller değildir. Ancak izah bağında itibari olarak birer isim alırlar. Gerçekte hepsi tek varlığın kendinde bulunan güçleri, kuvvetleridir. Deşar, falan gibi olması gibi. Cisim ve cisme mensup, arazdan değildir. nefs denilen şey, cisim ve cisim halinde olan, arızi olan şeylerden değildir. Cesedin dahilinde ve haricinde tasarruf eder. Cesedin dahilinde tasarruf ettiği gibi haricinde de tasarruf eder. Yani haricinden de o cesede, cesedin üzerinde tasarrufu vardır, dahilinden de vardır. Mekansız ve nişansızdır. Vücudun belirli bir yerinde yerleşmiş olmayıp her nereye parmak bassan tümü orada mevcuttur. Nasıl ki bir tek özrenin içerisinde bütün alemin özellikleri varsa, bir atomda bütün varlığın özellikleri varsa işte vücudunun herhangi bir noktasına iğne ucu kadar bir, bir noktasına bastırdığında orada külliyen ve bütün haliyle mevcuttur. Parçalanmaya bölünmesi dahi mümkün olmaz. Şahsın elinde tutan Gözünde gören, dilinde söyleyen, kulağında işiten ve ayağında yürüyen, velhasıl bütün organlarında tasarruf eyleyen odur. Nefs-i dedi, ruh dedi. Bedenin bütün parçalarının her bir cüzünde zatıyla ve tümüyle mevcuttur. Her bir cüzünde zatıyla ve tümüyle. Nasıl ki bir çekirdekte ağacın her sahası mevcutsa, bütün genelliğiyle birlikte ve de o ağacın ilk yeşerdiği andan son kuruduğu senelerin geçmiş olacağı o zaman da içerisine almaktadır o bir çekirdek. İşte ruh da böyle zatıyla ve tümüyle mevcuttur. Bütün bedeni kuşatmış bir halde ve de her şeyden ötedir. Eğer bedenin parmağı, eli, ayağı kesilse ona hiçbir eksiklik ve son bulma ulaşmaz. Yani arzi olan bedenin, o araz değildir diye ya, araz olan, madde olan bedenin herhangi bir tarafı eksilse onda bir eksiklik olmaz diyor. Hatta bütün bedene son gelse, yani beden ölüp gitse, ona fena ve zeval yine gelmez. O bakidir ve hayatına devam eder. O yine eskiden olduğu gibi merkezinde daim ve kaimdir. Ayrıca buna daha pek çok misaller verilebilir. Kişi kendi nefsinin ne olduğunu böylece bilip anlayınca ikinci tura doğru yola çıkar. Şimdi birinci turda ne oldu? Kişide bir şuurlanma oldu, idrak oldu. Kendinin sadece beden ve madde yapıdan ibaret olmadığını anladığı, kendinin beden yapısı üstünde bir varlığı olduğunu en azından idrak etti. Bu idrake müşahedeye geldiği zaman nefsi tanımanın birinci merhalesine ulaşmış. Birinci turu idrak ettikten sonra ikinci tura doğru, doğru yönelen kişi ufuklara yani zahiri alimin derinliklerine bakar. Afakta olan nefsi külliye nazar eder ki ona akıl, izafi olan külli ruh dahi derler. Aklı kül yani halifetullah'tır. O cisim ve cisme mensup değildir semaların ve yerlerin içinde de değildir dışında da değildir bütün mevcudatı kuşatır onlarda tedbir ve tasarruf eder ona nispetle a illiğin ile esfeli safil yani yüksekliklerin en yükseği ile en alt ya da diğer bir ifadeyle en latif ile en kesif birdir Çünkü zaten onları meydana getiren o meydana getiren bir mahal için meydana getirdiği mahal de bir ayrılık söz konusu olur mu? Olmaz. Her mertebede zatı ile, tümüyle mevcuttur. Parçalanma ve bölünme kabul etmez. Bütün gökler ve yerler tümüyle yok olsalar bu yok oluş ona hiçbir eksiklik görünme vermez. Yani bütün alem ortadan yok olsa o izafi külli ruha yine hiçbir şey olmaz. O varlığıyla mevcuttur. Mesela Güneş buna bir misal olabilir. Alemde ne kadar evler, saraylar yapılsa hepsine güneşin aydınlığı vurur. Ancak her eve penceresi kadar yansıma yapar. Her evin penceresi ne kadarsa güneşi o kadar alır. Duvarda yansıma yapar mı? Evet orayı da aydınlatır ama cama vurduğu şekliyle değil. değil. Ayrıca bütün evler ve saraylar harap olsa ve yıkılsa Güneşe bir zarar ve son gelmeyeceği gibi bütün evler yıkılsa, camlar olmasa ne olur güneşe bir zarar gelir mi? Hiç. Hava gazı gelir güneşe. için. Hatta hala da ne kadar insan ve hayvan halk etse ruh cümlesine hayat verip tedbir ve tasarruf eder. Ve ne kadar ruh sahibi ölürse ölsün ruh izafi aslı üzere olduğu gibi dair ve baki olup merkezinde sabittir. Eğer bu halde idrak edersen ikinci turun hakikatini idrak etmiş olursun. Hani diyor ya bir e, ayet-i kerimede biz e, afaki ve enfüsi işaretlerimizi gösteririz demesi işte birinci enfüsi kendi varlığının ne olduğunu idrak etmesi ikinci de ufuk yani dış alemin varlığının ne olduğunu idrak etmesidir. Bunu da idrak ettikten sonra üçüncü tura yükselir. Üçüncü tura yükseldiğinde cüzii ruhunun külli ruhta fani ve yok görüp külli izafi ruh ile kendini zinde bulursun. Yani ruhunun ruh külli, aklının aklı külliye mensup olduğunu hakkal yakın müşahede edip anlarsın. Bu üçüncü tur üçüncü aşamadır. Buradan da ilerlersen dördüncü tura geçersin. Şimdi. Üçüncü tura yükseldiğinde cüzgi ruhunu külli ruhta fani ve yok görüp, şimdi kendinin ruhaniyetini idrak etti ya, birinci birinci e, turda, birinci aşamada, kendi varlığının sadece ceset ve kalıptan ibaret olmadığını ve kendine has bir ruhunun da mevcut olduğunu idrak etti ve bunun yaşantısına geçti. Kendinde bunu gördü ama bir ayrılık hükmü var. Sonra bunu daha genişletmesi için alemdeki ruhu da müşahede etti. Fakat bir kendi ruhu var bir alemin ruhu var. İkilik var ortada. Ha, o halde ne yapması gerekti? Kendi ruhunu izafi ruhta yok etti. Yani kendinin dediği ruhunu idrasinden kaldırıp bunu izafi ruha mensuptur, onundur, ona aittir dedi. Ve kendi varlığını ortadan kaldırıp Genel ruhla birleşti. İşte ayeti kerimede ruhlar birleştiği vakit demesi, ahiret gününde hani ruhlar birleştiği vakit demesi kendinin cüz'i diye vasıflandırdığı ruhuyla külli ruhun birbiriyle anlaşması intibakıdır. Ve de o burada yaşanacaktır işte eğer bu hadiseyi burada yaşamazsak oradaki ruhumuzun birleşmesi mümkün değil. Yani külli ruha erişmemiz, onunla intibak haline gelmemiz, anlaşmamız mümkün değil. Ve ebedi olarak ayrılık hükmünde, kendimizi bir varlık sanmak suretiyle ayrılık hükmünde, ayrılık ateşiyle yanmamız mukadderdir. İşte kendisini zinde, kendini zinde bulursun. Yani cüz'i ruhunu, Külli ruhta fani ve yok görüp. Ki aslı bu zaten, gerçeği bu. Aslında böyle bir şey yok. Ama var var var denildiği, şartlanmalar içerisine girdi kendimize bir varlık verdik, öylece ceset olarak bir varlık verdik. Sonra dedik ki cesedin dışında bir varlığımız var, ruhumuz var, ruh olarak bir varlık verdik kendimize. Ve bunu geçtik. Alemde ruh külli var dedik. Fakat baktık ki kendimizdeki ruh, menşeini, kökünü alemdeki ruhtan alıyor. Dolayısıyla kendimize olan onu mal etmemizi ortadan kaldırdı. Dolayısıyla bedenende ruhen de yok olduk. Üçüncü aşamada. da. Şimdi böyle olunca zinde olursun diyor. Yani ancak bu hale geldiğinde sıhhat bulursun. Geldiğinde sıhhat bulursun diyor. Zindelikte de mi? Sıhhat bebe. Yani ruhunun ruhu külli, aklının aklı külliye mensup olduğunu şimdi ruhu var kişinin ya, o ruhunun ruhu külliye ait olduğunu, kendinde bulduğu aklının da, var zannettiği aklının da, aklı külliye ait olduğunu idrak ettiğinde zaten işte yapılması en mühim olan mesele, ilk mesele budur. Ve mutlak olması gereken budur. Eğer yaşantımızı Gerek kendimizi beden olarak kabul etsek, gerek ruh olarak kabul etsek, benliğimiz var ya bunun dışına çıkamazsak işte beşeriyet hükmüyle, bireysellik hükmüyle ahirete intikal ederiz. Bizler i̇şte bunu ortadan kaldırıp birleşmeyi temin etmek şart. Bu da idrakta olacak bir şey, bedende olacak bir şey değil. Beden zaten atıldığı zaman o aslıyla birleşecek, cüzleri dağılacak, toprakla birleşecek. Ama işte bu arada boşta kalan ruhumuz oluyor. Eğer idrak edemezsek toprak, toprak olacak gidecek, kan olacak gidecek, nefes alı olacak gidecek, maddi olan tarafımız gidecek ama ruhani varlığımız nereye gidecek? İşte ebedi olarak boşlukta, ayrılıkta, farkta kalacak olan o bizim kendi kendimizi sınırladığımız varlığımız olacak. İşte o varlığımız olduğu müddetçe soru da var, sual da var, her şey var. Ahiretteki bütün hadiseler onun için geçerli. Ama ne zaman ki biz buradan kendi varlığımızı külli ruhla birleştireceğiz, kendi varlığımız kalmayacak. O zaman ahiretimiz de zaten kalmayacak. Yok olan bir varlığa kim hesap sorabilir, kim ceza verebilir, kim mükafat verebilir? Ahiret, Ahiret burada yaşanmıştır işte. Ahiret demek zaten belirli bir yaşantıdan sonra gelen hidrak demektir. Evet. Öteki alemde arayı bulacağımız şey demek değildir. Ümel evveli vel ahiri. Bak o hem evveldir hem ahırdır. Yani evvel ve ahır olan tek şeydir. Dur, dünyada yapmayanlar yandı. Yandı. Yandı yine yandı. Çıra gibi yandı. <gülüyor> <gülüyor> Ruhunun ruh külli. Aklının aklı külliye mensup olduğunu. Bak kendine mensup değil oraya mensup olduğunu hakkal yaki müşahede edip yalnız burada Belki e, bir ifade yanlışlığı olsa gerek. Hakk al müşahedesi burada olmaz da, ilmel yakîn ve aynel yakîn müşahedesi olur. Evet, hak öyle, sonra. Hakk çok daha, çok, sonra daha, çok daha sonra ve neticeye evet. geliştir. Yani çıktıktan sonra iniştir hakk Oraya gelinceye kadar aynel yakın. İlmel yakîn bir mevzu ilim olarak ve gerçek olarak bilmektir. Ondan evvelki ise bilmel yakîn'dir. Yani bilim ile, bilmek ile yakınlıktır. Bir de ilim ile yakınlık var. Ki en az buradan başlaması lazım. Yani bilmel yakîn ve bu müşahede neticesi de aynel yakîn olur. Aynı göz. Yani görerek, müşahede ederek. Bu hakkal daha başka iş. Mesela bunu da böylece <gülüyor> belirttikten sonra aynel yakîn müşahade edip anlarsın. Yani tatmin olmuş bir şekilde bunu idrak edersin diyor. Bu üçüncü tur üçüncü aşamadır. Buradan da ilerlersen dördüncü tura geçersin. Dördüncü tur bu turdaki ilerleme halinde kendi ruhunu ruh-u izafide fani gördükten sonra yani üçüncü turu geçtikten sonra ruh-u izafi dahi Hakkın zatında mahvolmuş, yok olmuş, müşahede ederek parçalanmaktan ve bütünlenmekten kurtulursun. Şimdi burada hiçbir değişik hale geldi. Şimdi birinci de kendi varlığını idrak etti kişi yani ruhani varlığını maddenin üstünde, ötesinde olan bir varlığını idrak etti. Bunu idrak ettikten sonra kendinde değişik bir gelişme olduğu bunun neticesini almayı arzu etti. Yani ruhunun aslını öğrenmeyi idrak etti gerekti bu hal. Ki oraya gelen orada duramaz zaten artık. İlerisini ister. Onun ilerisi de kendi ruhunun aslı nasıl ki madde yapısının aslı toprak ruhunun aslı da ruh külli. Ruh-i zahi-i külli. Yani onu, onu da idrak etti. Ondan sonra kendi varlığının onun dışında olan bir varlık olmadığını üçüncü merhalede idrak etti. Ortada bir külli ruh kaldı. Ruh külli, aklı külli dinlen, külli varlık kaldı. Peki bu varlık ne? Hem hak var hem de ruh külli diye bir başka varlık var. Ha. İşte bu olamayacağına göre ne oluyor şimdi? Kendi ruhunu ruh-u izafide, fani gördükten sonra ruh-u dahi hakkın zatında mahvolmuş, yok olmuş müsaade ederek. Parçalanmaktan ve bütünlenmekten kurtulursun. Şimdi ruh-i zafi denen o varlık, hakkın varlığından başka bir varlık değildir. Ruhun da, külli ruhun da, nefsi külliğinin de, ruh külliğinin, akl külliyenin de kendine has bir varlığı olmadığını idrak edersin. Ruh-kül, akl kül diye ayrı bir varlık olmadığını idrak etmez. Tabii. bu hakkın varlığıdır Büyük olarak bu hakkın varlığıdır diye müşahede etmen senin nefsini bilmenin dördüncü kademesine ulaştırır diyor ve bu şekilde de parçalanmaktan bütünlenmekten kurtulursun diyor yani burada parçalanmaktan bütünlenmekten kasıt bedenin uzuvları kesilecek parçalanacak veya bir başka yere yapışacak şekliyle değil akıl ve idrak boyutunda eksik veya fazla düşüncelerden sıyrılırsın. Bakarsın ki de hakkın varlığından başka bir varlık yok. Kişi de kendisi de o varlığın içerisinde ve ta kendisi olduğunu idrak etmesi. Böylece bütün fiilleri hakkın fiilinde yani bütün fiillerin mahalli daha doğrusu bile. Fiil olması için bir mahal lazım. Bir çiçek için bir saksı lazım. Değil mi? Bütün bu fiilleri bütün esma ve sıfatı Hakk'ın esma ve sıfatında, bütün zatları da Hakk'ın zatında yok olmuş. Görüp ilmel yakın da hakkal yakın müşahede haline geçersin. İşte burası tamam oldu. Şimdi orada evet. hakkal evet. yok burada da hakkal yakın diyor. Aynel yakın olacak. İlmel yakın evet. ve aynel yakın demek ki hakkal yakını aynel yakın düzeyinde belirtmişler. Şimdi bütün fiillere hakkın fiilinde ortaya bir hadise çıktı. Değil mi? Bir hadise var. Gözünlüklerinin önünde birisi kavga ediyor. Veya birisi birine yardım ediyor. İşte bunları o mahaller olarak, o kişiler olarak, o varlıklar olarak görüp hakkın fiilidir. Direkt olarak hakkın fiilidir. Ve üzerinde hiçbir yoruma gitmeden direkt olarak hak burada bunu işliyor. Demek suretiyle dördüncü turun yaşantısını ancak idrak edebilirsin. Yani bu yaşantı varsa hepsini bilmenin dördüncü makamındaysa. Demek oluyor. Bütün esma ve sıfatı hakkın esma ve sıfatında. Yani bir kişi diyelim ki bir kişinin bir sürü sıfatları var. Bir hayvanı bile almışlar. Bilmem kaç yüz bin tane sıfatı çıkmış ortaya. <gülüyor> Şimdi bir kuş görüyor değil mi? Bunun bir sıfatı. İyiyor, içiyor, onun bir sıfatı. İşte bunu kuş olarak değil de Hakkın bir varlığı artık kuşluktan falan yani esmadan isimden geçerek tamamıyla hakkın varlığıdır diye görebiliyor isek, karşı taraf veya bir başka varlık bunu nasıl düşünürse yorumlarsa yorumlasın onu ilgilendirir. O kendini hak görür, hukuk görür, hak görür başka şey görür. O görür, o öyle görmesi onu ilgilendirir ama bizim onu hak olarak görmemiz de bizi ilgilendirir. Evet. Ha, ve gereği, gereği olur çünkü gerçeği o zaten işin. Evet. O kendini... Hayal ve vehim hükmüyle ayrı gayrı veya başka bir varlık olarak görebilir. Hayaliyle ve vehmiyle ayrı bir varlık şartlanmasıyla görebilir. Ama biz irfan ehli isek, müdrik isek, varlığın ne olduğunu idrak etmişsek isek, o varlığın e, gerçek hali müşahede edip muamelemizi ona göre yürütürüz. Bir fiilin haktan geldiğini kişi Gerçek olarak müşahede edebilirse, ona karşılık vermesi mümkün olur mu? Bir lütfun, haktan geldiğini bilirse, ona, ha, ona e, kuldan geliyor, beşerden geliyor demesi mümkün mü? Hakkin lütfu, direkt hakkin lütfu. Ancak hanı senaide, eder. Evet. İşte bunu idrak ettiği için Bayesli Bistami 30 yıl var ki hakla konuşmaktayım dediği işte bu düzeydendir. Halk zanneder ki beni kendileriyle konuşuyor. Yani onlar vehim içerisinde oldukları için kendisi gibi zannediyorlar ki halk e, kelamı ile konuşuyor. Yani halki hayat yaşıyor. Ayrıca ben hakla konuşuyorum diyor. Yani her mahalle hakkı müşahede etmesi dolayısıyla hakla konuşuyorum diyor. Çünkü karşısında ayrı bir varlık göremiyor. Görmüyor değil, göremiyor yani. İstese de göremez. yok ki zaten. Başka göreceği varlık yok. Dolayısıyla işte, bütün zatları da Hakk'ın zatında yok olmuş. Yani bir varlığın, herhangi bir varlığın kendine aslında zatı bir Yani kemalatı var, varlığı var. işte zat hükmünü alıyor. Bütün bu zatlar Hakk'ın zatında yok olmuş. Yani ayrı ayrı şunun varlığı, şunun varlığı, şunun zatı, bunun zatı, sıfatı falan diye ayrı da oradan Hakk'ın varlığıdır deyip muamelesini ona göre yürütüyor. Evet. Ve bu hali ilmen yakın ve aynen yakın müşahade haline geçersin. Kişinin zikri la mevcudu illa hu yani varlıkta mevcudatta hiçbir varlıkın illa hu ancak o var manasında. Ama yine de burada tabi izafi de olsa bir kişinin bir benlik şuuru var daha henüz. Her ne kadar Evet. Buraya gelen kişinin zikri ve bildi idraki görüşmesi görüşü anlayışı yaşamı la mevcude illahu olarak seyretmesi gerekiyor. Yani la mevcude mevcutta hiçbir varlık yoktur illahu ancak mevcut olan hakkın varlığıdır. Bundan başka bir varlık yoktur idrakiyle hayatını sürdürmesi. Yani mevcudat yoktur ancak o vardır. Ve bu hali yaşayanlardan birisinin de sözü şöyle. Leyse fî cübbetül vücuda sivahı, sivahu. Tek vücut cübbesi içinde ondan daire yoktur gibi sözlerin manalarına zevk ve hal ile vakıf olursun.